Kur'an Yolu. Eser: Diyanet Yayınları. Seslendiren: Erol Erel. Kur'an Yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün yine Bakara Suresi'nin 114 ile 115. ayetlerinin meal ve tefsiriyle Sizlerleyiz. Meali Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve onların harap olması için çalışandan daha zalim kim olabilir? Aslında bunların oralara ancak korka korka girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada rezillik var, ahirette de onlar için büyük bir azap vardır. Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın zatı oradadır. Şüphesiz Allah, zat ve sıfatlarında sınırsızdır, çok bilgilidir. Tefsiri 114 Sözlükte secde edilen yer anlamına gelen mescit, çoğulu mesacit, terim olarak... Müslümanların namaz kılmalarına ayrılmış mekanı ifade eder. Secde bir hadise göre müminin Allah'a en yakın bulunduğu an olduğu, bu sebeple namazın en önemli rüknünü oluşturduğu ve adeta namaz ibadetini sembolize ettiği için hem Kur'an-ı Kerim'de hem hadislerde hem de diğer İslami kaynaklarda özel olarak namaz ibadetine tahsis edilmiş yerler secde fiiline nispetle mescit diye anılmıştır. Sözlükte toplayan, bir araya getiren anlamına gelen cami ismi ise, başlangıçta sadece cuma namazlarının kılındığı büyük mescitleri ifade ederken, daha sonra bilhassa Türklerde mescit kelimesi sadece çoğu mahalle aralarında inşa edilen küçük mabetler için kullanılmış, vakit namazlarının da kılındığı bütün büyük mescitlere de cami denilmiştir. Ayrıca, Bayram ve cenaze namazlarının kılındığı açık alanlara musalla, yol boylarında üstü açık olarak inşa edilen mescitlere de namazgah denilir. Taberi ayette mescitlerin harap olması için çalıştıkları bildirilen zümrenin Hristiyanlar olduğunu, zira onların Kudüs'teki Beytül Makdisi Süleyman Mabedini tahrip ettiklerini bu hususta Bahtun Nasra Yardımcı olduklarını Bahtun Nasır Kudüs'ten ayrıldıktan sonra da Beni İsrail'in bu mabette ibadet etmelerini engellediklerini ileri süren görüşü tercih etmişse de diğer tarihi veriler yanında Fahrettin er Razi'nin Ebu Bekir er Razi'nin Ahkamül Kur'an'ında yer alan açıklamalarını dikkate alarak belirttiği gibi Bahtun Nasır'ın Kudüs'ü işgal ederek Beytül Makdis'i yıktırması, Hz. İsa'dan ve dolayısıyla Hristiyanlardan çok önce vuku bulduğu, ayrıca Yahudiler gibi Hristiyanlar da bu mabede saygı duydukları için bu açıklamayı kabul etmek mümkün değildir. Ancak Romalıların Yahudi ayaklanmasını bastırmak üzere 70 yılında Kudüs'ü kuşatmaları sırasında Beytül Maktis de yanmıştı. Ayette müşriklerin Hudeybiye gazvesi sırasında Hazreti Peygamberin ve yanındaki Müslümanların Mescid-i Haram'a girmelerini engellemelerinin kastedildiği yolunda bir görüş daha varsa da bu yorum isabetli görülmemiştir. Zira bu ayette bahsedilen kimselerin mescidleri harap etmeye çalışmalarından da söz edilmektedir. Halbuki Araplar Mescid-i Haram'a daima saygı göstermişlerdir. Bununla birlikte bu bölümdeki ayetlerin temel konusu dikkate alınarak mescitlerin harap olması için çalışan ifadesiyle, Süleyman mabedini yakan Romalı putperestlerin Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ifadesiyle de, Müslümanların mescid-i harama girip ibadet etmelerini engelleyen Mekkeli putperestlerin kastedildiği düşünülebilir.'' Fahrettin razi bu hususta dört yorum zikrettikten sonra beşinci bir yoruma yer vermekte ve bunun daha güçlü bulmaktadır. Buna göre Yahudiler Kabe'ye yönelerek namaz kılınmasını hazmedemiyorlar, müşrikleri Kabe'yi tahribe teşvik ettikleri gibi kendileri de Medine'deki Mescid-i Nebevi'yi tahrip için çalışıyorlardı. Bu tür yorumlar ayette mutlak manada ibadet ve mabet düşmanlığının hedef alındığını düşünmemize de engel değildir. Buna göre geçmişte veya gelecekte mabetlerde Allah'a ibadet edilmesini engelleyen, oraların maddi veya manevi anlamda yıkılıp harap olması veya her ne suretle olursa olsun işlevsiz bir duruma düşmesi için çabalayan her türlü olumsuz hareketler Kur'an-ı Kerim tarafından kesin bir surette kınanmıştır. Zira ibadet, insanın yaratıcısıyla ilişkisini sağlamada ve bu suretle onda kulluk bilincini canlı ve sürekli kılmada en önemli işleve sahip düzenli davranış biçimleri, mabetlerde sadece bu işlevin yerine getirilmesi için tesis edilmiş kutsal mekanlardır. Şu halde ayette verilen asıl mesaj, mabetlerin dokunulmazlığı ve ibadet özgürlüğüdür. Nitekim bu temel yaklaşım dolayısıyla Kur'an içinde Allah'ın isminin anıldığı, ibadetlerin yapıldığı mescitlerle birlikte kiliselere ve havralara saygı gösterilmesi gerektiğine işaret etmiştir. Bazı yanlışları da bulunsa Allah inancını ana eksen olarak alan ehli kitabın ibadet özgürlükleri ve tapınaklarının saygınlığı, Hz. Peygamber'den itibaren Müslüman yöneticilerin titizlikle uydukları bir ilki olarak yaşatılmıştır. Hatta Hz. Peygamber, Necranlı bir Hristiyan heyetinin Medine Mesidine girerek burada kendi dinlerine göre ayin yapmalarına bile izin vermiştir. İşte diğer kitabi dinlerin ibadet ve mabetleri için bile böylesine saygılı bir bakış getiren İslam dini, kendi mabetleri olan mescitlerde ibadet edilmesine engel olan ve bu mukaddes mekanların tahribine çalışanları zalimlerin en zalimi saymış, bu sebeple konumuz olan ayette onların mescitlere, ancak müminlerin gücünden korkarak onlar tarafından yakalanmaktan korkup çekinerek girebileceklerine, bunun içinde müminlerin güçlü olmaları gerektiğine, ayrıca mabetlerin, kötü niyetlilerin oraları tahribe ve ibadet edilmesini engellemeye cesaret edemeyecekleri şekilde güvence altında tutulması gerektiğine işaret edilmiştir. 115. Doğu ve Batı kelimelerinden maksat, yeryüzünün tamamı hatta yeryüzüyle birlikte orada bulunan bütün varlıklardır. Dolayısıyla yeryüzü Allah'ın eseri ve mülkü olduğundan şu veya bu yönün diğerine göre herhangi bir üstünlüğü yoktur. Yeryüzü bütünüyle bir mabet gibi olup aslolan ibadetin Allah için yapılmasıdır. İbadet esnasında zorunlu olarak bir tarafa yönelmekse ancak sembolik bir anlam taşır. Nitekim Müslümanlar, başlangıçta kutsal bir mekan olarak Kudüs'teki Beytül Makdis'e yönelerek ibadet etmişler, daha sonra bu surenin kıbleyi belirleyen 144. ayetinin inmesi üzerine Kabe'ye yönelmeye başlamışlardır. Her ne kadar 115. ayetin 144. ayetle nes savunanlar olmuşsa da, bu iki ayet arasında nesihle izahı gerektiren bir uyumsuzluk söz konusu değildir. 115. ayet her yerde ve her yöne yönelerek Allah'a ibadet ve dua edilebileceğine yani konunun özüne işaret etmekte, 144. ayet ise namazla ilgili özel uygulamayı belirlemektedir. Bazı rivayetlerde bu ayetin kıblenin hangi tarafta olduğunun bilinmemesi veya bilinse bile hastalık, yolculuk, savaş gibi özel durumlar sebebiyle o yöne dönmenin güç ve tehlikeli ya da imkansız olması gibi hallere ilişkin özel bir hüküm belirlediği ifade edilmiştir. Buna göre normal durumlarda namazı kıbleye yönelerek kılmak farzdır. 144. ayet bu hükmü koymuştur. Ancak daha önce değindiğimiz mazeretlerin baş göstermesi durumunda, mümkün ve elverişli olan her yöne doğru yönelerek namaz kılınabilir. Konumuz olan 115. ayette işte bu ruhsatı vermektedir. Yaratılmışların tamamı mutlaka birçok yönden sınırlıdır. Allah Teala ise hem zatı hem de sıfatları itibariyle eşsiz, benzersiz ve sınırsızdır. Ayette geçen vasi işte bu sınırsızlığı ifade eder. Kur'an Yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımızda bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren